94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil başlıyor. Benim İç Şahin, bugün Ömer Madra e, izinli. E, ama stüdyoda bir konuğum var. E, Korol Diker'le birlikte yapacağız programı. Günaydın Korol, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Beni bayan meşhur ettiniz. Evet. Yaftırın bir, da bir e, kere. E, Korol e, Diker ile birlikte aslında Korol tam konuk sayılmaz. <gülüyor> e, çünkü... E, ...nükleersiz.org e, sitesini ve projesini Korol'la birlikte yapıyoruz. İkimiz e, proje koordinatörüyüz. Dolayısıyla birbirimizi konuk etmiş bile sayılabiliriz. <gülüyor> e, birazcık hem nüklearsiz. orgu tanıtalım istedik. Çünkü çok yeni e, yayına geçen bir web sitesi bu. Nükleer enerjinin e, zararları, sakıncaları, riskleri, tehlikeleri üzerine... ...daha doğrusu gerçekleri üzerine bir web sitesi. E, Aralık ta aşağı yukarı yayına başladı. Evet. Nükleersiz nokta, <gülüyor> pardon ...nükleersiz.org'dan ayrıntıları inceleyebilirsiniz. Biz hani web sitesinden çok biraz nükleer üzerine konuşalım istedik bugün bu vesileyle. Evet, ee, evet. İstersen çok kısaca neler var web sitesinde yine de bir söyleyelim. Yani e, nükleer enerji üzerine güncel bilgiye ulaşabilecekleri tek kaynak <gülüyor> diyebiliriz sanırım. Abartmış olmayız. Biraz reklam gibi oldu. <gülüyor> Ama gerçekten <gülüyor> öyle çünkü... Ee, nükleerin ne kadar iyi bir şey olduğuna dair çok kaynak var evet. ama ne olduğuna dair gerçekten ne olduğuna evet. dair pek evet. kaynak yok. Ee, burada <gülüyor> işte raporlardan haberlere kadar e, pek çok bilgiye e, ulaşmanız mümkün. Arşivden mutlaka bahsetmek gerek bence çünkü arşiv aslında <gülüyor> nükleer karşıtı hareketin 20'ye yakın yılını... Ee, o işte elektronik ortama aktaramadığımız 20 yılı da elektronik ortama aktarmış oluyor bir manada değil mi? Evet geçmişini e, merak edenler ama orada sadece geçmiş de değil yani çok güzel yazılar da var aslında evet, güncelleni evet, kaybetmemiş evet. yazılar da var. Kesinlikle. Özellikle eski Ağaç Kakan dergilerinden sayfalar falan onları da <gülüyor> e, orada bulabilirsiniz. Daha da çok eksik yani çok e, çok fazla materyal var fakat ya bunun belki 10 katı materyal daha yüklenebilir. Var, o kadar da çok şey var. Evet. Özellikle bazı arkadaşlarımız evet, var. Melda'yı dinliyorsunuz. Merda Melda Keskin gibi <gülüyor> arkadaşlarımızın arşivlerini bize açmasını bekliyoruz. Buradan açık çağrı <gülüyor> yapmış olalım Melda'ya. Burada aslında bugün bizim niyetimiz <gülüyor> öncelikli olarak bir rapordan bahsetmek. Ama o rapora geçmeden önce yani web sitesinde de Türkçesi yer alan yeni bir rapordan bahsetmek. Ama ona geçmeden ben şu anda en üstlerde olan bir haberi kısaca söylemek istiyorum. Çünkü bunu biz açık yeşilde de konuşmadık geçen haftalarda. Ee, zaten yeni bir haber galiba. Ee, çok eski de değil. Ee, 5 Ocak tarihli galiba. Evet. Ee, Çevre Bakanı yani Almanya Çevre Bakanı ee, Peter Altmaier bir daha dönülmemek üzere nükleer enerjiden vazgeçeceklerini söylemiş. Tabi bu Almanya zaten nükleerden çıkış kararı aldığı için hani yeni bir bilgi sayılmayabilir ama Bunu söyleyen Çevre Bakanı'nın yeşil ya da e, evet, sosyal demokat olmaması. Önemli altı çizilecek evet. nokta o galiba. Hristiyan demokratlardan bir milletvekili. Evet. Bunu söylüyor ki kendi e, enerji bakanı mı ya da enerji komisyonu başkanı mı ona rağmen. E, yani e, partisinde de hala çatlak sesler varken en üst düzeyde. Ee, ...bu şekilde bir açıklama gelebiliyor artık Almanya'da. Şey demiş, nükleer enerjinin devam etmesi için... ...hiçbir siyasi anlayış ve birliktelik göremiyorum demiş. Evet, çok büyük sözler. Bu tabii, bir de öyle bir durum ki bu... ...şu anda 2013'teyiz, bunlar 2022'de tamamını kapatmış olacaklar. Evet. Dolayısıyla nükleer yanlılarının önünde sadece 9 yıl var yani. Bu 9 yılda kapatılmasını başaramazlarsa bir daha evet. geri dönüş yok. Evet, evet. Ki bunu da geçen sene 7 reaktör mü kapatmışlardı? 6 ya da 7 evet, reaktör 7 kapattılar. Demek ki durumlarından da memnunlar. Yani aynı haberde şöyle de bir şey var. Almanya'nın yenilenebilir enerjide Made in Germany markasını oluşturup dünyaya yeni teknoloji ihraç etmeyi planladığı söyleniyor. <gülüyor> o, o biraz Türk başlığı gibi. Bir evet şey. bana da öyle geldi ama... <gülüyor> Ama gerçekten sürekli biz açık yeşilde konuşuyoruz Almanya'nın her sene yeni bir işte güneş enerjisinde, rüzgar enerjisinde hı hı. rekor kırdığına dair. Tabi bu işten hani bunu hani tırnak içinde böyle <gülüyor> müthiş bir e, çevreci duyarlılıktan da değil yani bu işten çok ciddi hı hı. para kazanıyorlar tabi şu kesinlikle, anda. Kesinlikle kesinlikle ve sanırım Çin'in gerisinde kalmak da onları birazcık evet. e, sıkıntıya sokuyor. Ee, dolayısıyla e, yani Çin'den de şimdi biraz bahsederiz <gülüyor> Dolayısıyla bu iş Yani rüzgar ve güneş e, Enerjisine geçmeyenler Birkaç sene sonra e, Ya da bu işin teknolojisine yatırım yapmayanlar Birkaç sene sonra hani Vazgeçtim nükleer karşıtlığından Ya da şeyden ekonomik olarak Ciddi geride kalmış olacaklar herhalde evet, Çok çok geç kalmış, geç kalmış olacaklar Bizimkiler zaten Öyle bir dertleri olmadığı için Geç kalabilirler ee, ama şeyden şimdi bu e, 2012 raporundan biraz bahsedelim. Bu rapor e, Michael Schneider, Anthony Fragott'ın e, e, yanlış hatırlamıyorsam 2005'ten bu yana <gülüyor> her sene update ederek yaz, yayınladıkları bir rapor. Evet, Küresel evet. Nükleer Endüstri Durum Raporu. Bunu ilk biz yine çevirmiştik ilk versiyonunu. <gülüyor> e, hatta Michael Schneider Türkiye'ye gelmişti e, aynı sene. E, daha sonra birkaç kez daha geldi. Ama gerçekten... E, Çok önemli bir rapor bu bağımsız bir grup tarafından yapılıyor ama işte Le Monde diplomatik falan destekleyicileri arasında ee, ve bu raporun amacı tamamen bir yıl içerisinde önceki yıla karşılaştırarak nükleer enerji nereye doğru gidiyor cevabını almak ve yine e, bu senenin raporu çok kritik çünkü Fukushima sonrası ilk yıl. Evet tam da onu anlatıyor rapor. Yani evet. Fukushima'dan sonra nükleer endüstri ne durumda bu darbeden sonra tekrarda ayağa kalkabilecek mi aslında rakamlarla birazcık da onu veriyor. Biraz e, anlatabilir misin Fukushima'dan sonra nasıl bir özet e, yapıyorlar? Şöyle diyebiliriz <gülüyor> Fukushima'dan sonra her şeyden önce şunu diyor bir nükleer felaketi daha nükleer endüstri kaldıramaz. Geçtiğimiz sene bize bunu gösterdi diyor. Yani ekonomik olarak bu darbeden sonra nükleer enerjinin kalkması, ayağa kalkması oldukça zor diyor. Ee, onun dışında e, reaktörlerde, inşaat halindeki reaktörlerde çok ciddi bir artış olmamış. 13 ülkede reaktör inşaatı devam ediyor ama bunların zaten 9 tanesi e, 20 yıldan uzun süredir e, inşaat e, yapım aşamasında olan reaktörler. E, pek çok gecikme var. Ee, rakamlara bakmam gerekiyor kusura bakmayın 4 reaktör e, 10 senedir aynı listede bulunuyor e, 9 reaktör 20 seneden uzun süredir yapım aşamasında olarak görünüyor evet. bunlar toplam e, 59 reaktör yapım aşamasında gibi <gülüyor> görünüyor e, ama gerçekten yapım aşamasında olan yani gerçekten inşaat devam eden reaktör sayısı 13 galiba Evet, evet, Yani çoğu da Çin aslında. Dörtte üç. Kırk üç tanesi Çin, Hindistan Hı -hı. ve Rusya'da yani üç ülkede e, bulunuyor. Avrupa'da e, Finlandiya e, ve Fransa. Ve Fransa Mabil. toplam evet. iki reaktör şeyde ve Finland evet, onlarda da çok ciddi gecikmeler var. Yani iki ülkede de aynı reaktörü yapıyorlar ve e, süre olarak e, 2014. Areva değil mi? Evet, İkisi evet. E, yani... 3. jenerasyon. Finlandiya için 2014 diyorlar. Fransa için 2016 diyorlar. İlk başta söyledikleri bitirme tarihleriyle hiç alakası yok. Ve iki katı kadar dört bir 4 katı. 4 kat. Maliyeti 4 katına, katına çıktı. 4 katına çıktı. İnanılmaz bir e, gecikme yaşanıyor. E, bu arada e, özellikle nerelerde kapatılıyor Nerelerde e, devam ediyor? Bunlarla ilgili çok detaylı bilgiler var. Mesela... Şeyi de diyebiliriz. Hı hı. E, dört ülkede kapatma kararı aldı Fukushima'dan sonra. Bunlar arasında Almanya var tabii ki. İsviçre var. E... Hı hı, Tayvan ve Belçika. Evet, Tayvan ve Belçika. Tayvan ve Belçika. E, daha önce plan... Nükleer olduğu halde e, nükleer programlara katılmamaya karar veren yine Fukushima'dan sonra 5 ülke var. Bunlar da Mısır, İtalya. İtalya'da referandum olmuştu. Evet e, Mısır, İtalya, Ürdün, Kuveyt ve Tayland. Evet onlara Bulgaristan'da katılacak gibi görünüyor. 30 Ocak'ta referandum var. Referandum var. var. Evet, evet. Ve nükleere yeni geçen e, tek ülke var. Neresi? Yaşasın. İran. <gülüyor> Abi, biz değil miyiz? Hayır. Ha, ger gerçekten. giren devreye giren devreye giren tamam, sadece tamam. İran var o da 1996'da Romanya'dan sonra yeni bir nükleer enerji programını ticari olarak işletmeye açan ilk ülke olmuş İran Hı -hı. yani İran'ın da ne kadar tartışma yarattığını herkes biliyor bu gerçekten 96'dan bu yana yeni bir ülke katılmıyor düşünün yani 96'da Romanya ilk kez yeni katılmış evet. Dolayısıyla İran'dan sonra Türkiye olabilir yani her an Umarım olmaz ama bu Ee, bu arada 2012'deki durum mu e, şöyle özetlemişler başlatmalar ve kapatmalar için. 2011'de 19 reaktör kapatılmış ve 7 reaktör çalışmaya başlamış. Yani bu aslında çok önemli bir şey. Her zaman kapatılanların sayısı yeni açılanların sayısından fazla oluyor. Her, her seneki evet, rapor. Evet, evet, evet. O, o muhakkak hatta e, zannedersem 2 yıl önceydi hiçbir reaktör Ee, işte dolaşıma katılmadı yani elektrik üretmeye başlamadı Onunla birlikte e, Slovenya'dakiler kapanınca e, eksiye de geçtiler o manada Ama yani burada bence en enteresan olan aslında reaktörlerin yaşları hı hı. Yani şu anda 27 e, ortalama yaşa sahip dünyadaki reaktörler Ama saydığımız zaman 100'ün üzerinde bir kısmı Zaten 30 yaşının üzerinde yani 10 yıl sonra aslında dörtte birinde kaybetmiş olacak nükleer endüstri filosun Zaten bu raporun yayınlanmaya başladığından beri en önemli tezi buydu. Yani evet, evet. şu anda dünyada en son sayı 439'du düşmüş hı hı. mü bilmiyorum. 429'a 429 düştü hı hı. ama şeyler buna dahil değil. Japonya'daki kapatılanların hepsini kapatılmış kabul etseniz Evet o zaman o zaman, zaman 400'ün altına düşmesi lazım Tabii. onlar hariç tutulursa onları Hı -hı. tamamen kapatıldı kabul Hı -hı. etmiyorlar henüz 429 e, reaktör var ve e, yani bu ilk versiiyounda bu raporun 450 civarındaydı reaktör sayısı yanlış atıyorsam e, ve her sene reaktörlerin ortalama yaşı artıyor Mesela Hı -hı. bu sene ortalama yaşı 27 olmuş Hı -hı. E, işte demek ki Bu hızla giderse 10 sene sonra yaklaşık 10-12 sene sonra e, neredeyse bütün reaktörler kapatma yaşına gelmiş olacak. Eğer e, siz aynı hızda e, reaktör yapamazsanız yani ortalama yaş olduğuna göre çok kabaca 200 tanesi mesela en az en az 200 tanesi e, kapanacak demektir. Yani yarısından fazlası 10 yıl sonra 30 yaşının üzerinde olacak. Öyle diyebiliriz. Bu arada şunu da diyor rapor. Ee, hani Fransa çok e, nükleer sevdalları bahseder ya e, Fransa'da da e, aynı ölçüde nükleer enerjiden elektrik almayı hedefliyorsa Fransa 11 tane yeni İPR yapması gerekiyor 10 yıl içerisinde ki mümkün değil zaten bir tanesinin yapımı 10 yıl sürüyor. ve evet. da Doğru dürüst beceremiyorlar. Bir de şöyle de bir bilgi daha var. Ee, şimdi 1 Mayıs 2012'den itibaren demiş dünyada kapatılan Ee, ya o tarihe kadar herhalde dünyada kapatılan 145 reaktörün yaşı ortalama e, 24 yaşında kapatılıyor. Yani hı hı. şimdi teorik olarak 40 yıl e, ömrü olması gerekir reaktörün. E, Amerika'da bunu 60'a kadar uzatmaya çalışıyorlar. Şimdi ellerinde yeni reaktör yapamadıkları için eskilerin yaşını uzatmaya çalışıyorlar hı. ve sürekli risk altına giriyorlar. Hı hı. Yaşlanan bir reaktörün kaza yapma riski fazla olduğu için. E, fakat Bu da doğru bu 40 yaşta da bir efsane olduğu görünüyor. Çünkü ortalama 24 yaşında kapatıldığına göre reaktörler ve çoğunluğu medyanın da 25 bunun. Hı hı. Yani bu grafikten çok net görünüyor. 12 reaktör 25 yaşında kapatılmış. Yani bu hızla giderse reaktörlerin 40 yaşına varması için o 10 yıl 10 küsur yıl beklemeye gerek yok. Yani bu şekilde gittiği zaman gerçekten çok hızlı bir şekilde reaktör sayısı yarıya inecek. E ve zaten e, üretimdeki enerji üretimdeki payı %6 civarında değil mi nükleer hı hı enerjinin toplamda? Ya yani büyük ihtimal daha az. Birincil enerji üretimindeki payı. Evet. Dolayısıyla bu e, iyice marjinal bir enerji üretim biçimi haline gelmeye başlayacak ve kurtuluşu yok yani aslında nüklelerin üstünün. Ya eninde sonunda bitecek. Belki bize işte birkaç reaktör kakalayıp ölecek. Belki e, olmadan ölecek. İtin evet. meselesi da o gaybi. Yani e, Fukushima sonrası... E, yani bu rapora yansımıyor tabii bu çok fazla hı hı. ama... E, ...Türkiye'nin çabaları... ...çünkü hı hı. Türkiye'de aslında... E, ...tam olarak böyle inşaata başlamış bir reaktör olmadığı için... ...hala evet. plan aşamasında hı hı. kabul ediliyor. Ama yine de... E, ...şey konusunda, nükleer enerji konusunda... ...hevesi artan tek ülke Türkiye olabilir. <gülüyor> Fukushima'dan sonra. <gülüyor> Doğrudur. Böyle tuhaf tuhaf... E, ...bir yönü var işin... Hı -hı. Ee, ...çok ilginç e, şeyler var... ...başka e, grafikler de basit... ...şeyden bahsedebiliriz belki... E, ...öğrenme eğrisinden yani... E, ...teknoloji sonuçta... ...bunu şöyle anlatabiliriz belki daha basit... ...yani iki bin... ...bin ...bir televizyonun fiyatıyla... ...iki e, binlerdeki bir televizyonun fiyatı... ...aynı olmuyor, teknolojisi de aynı olmuyor... E, ...bunu da şu açıdan söylüyorum... E, ...yani... Ee, mesela sadece Almanya'da e, fotovoltaiklerin yani güneş enerjisinin e, fiyatı e, çok ciddi bir şekilde 5000 yani bu da çok kısa bir süre 2006'dan 2012'ye 6 e, yıl içerisinde 5000 e, eurolardan kilovat saat başına 1700 eurolara düşmüş. Ve şu andaki e, elektrik üretimi yani şu anki teknoloji tabii ki 6 yıl öncesine göre çok daha gelişmiş bir teknoloji. Ama diğer tarafta nükleer enerjiye bakıyoruz. Burada da Fransa örneğini vermiş. Fransa'da e, ki e, nükleer enerjinin öğrenim e, eğrisi, öğrenim grafiği e, sürekli bir yükseliş halinde ve şu anda e, artık e, kilowatt saat başına 2000 euro'lara kadar çıkmış. Evet. Yani sürekli öğrenmek yerine e, şey <gülüyor> yapan bir teknoloji bu. Geriye de giden bir teknoloji ve... Yani rekabet e, şansı yok aslında yenilebilir enerjiyle. Yok tabii ki yok. Yani devlet süspansiyonları, e, teşvikler vesaireler olmasa aslında nükleer enerjinin hiçbir şansı yok zaten. ya O kadar da o zaman endişe edecek bir şey yok. Sadece bizde e, Türkiye'de bu gidişatın bu kadar tersine gitmesi biraz herhalde iyice can sıkıcı. Evet bir de yani şöyle bir durum da var sonuçta. Hani bir şekilde burada bir reaktör enerji üretmeye başlarsa e, bunun bize şeyi yükü sonuçta 10 yıl değil 20 yıl değil 100 yıl değil kapatsak dahi e, orada bir kere bir e, atık oluştuktan sonra binlerce yıl onunla uğraşmak zorunda yıl, kalacak evet. insanlar hatta yüz binlerce yıl. Bu arada şeyi e, eğrisini buldum e, şey müzik arasına girmeden onu da hemen söyleyeyim dünyada işletmedeki reaktör sayısı ile ilgili grafikte. ...hani kaç yılına kadar biter diye demin... ...tahmin etmeye çalışıyorduk... Ee, ...eğer şu anki... ...şeyle giderse... E, ...şu anki trend devam ederse... ...yani kapanan ve açılan reaktör... ...sayıları hı hı. trendi devam ederse... ...2050 yılında... E, ...yaklaşık olarak... E, ...ya da... ...2056 galiba yılında hiç kalmıyor... ...sıfıra iniyor reaktör sayısı... ...ama zaten 2030 gibi... ...reaktör sayısı 150'ye iniyor... ...yani... Bugün 429 olan reaktör sayısı 150'ye iniyor sadece 20 yıl sonra ya da 18 yıl sonra 17 yıl Hayır sonra. Hayır zaten yani şöyle bir durum da var bir endüstrinin sürdürülebilir olması için belli bir küresel kapasiteye sahip olması gerek. Acaba rapor içinde öyle bir rakam yok ama acaba hangi noktadan sonra nükleer endüstri artık bizim için bu iş karlı değil biz tamamen evet. bırakıyoruz diyecek. Yani ...numunelik şeyler kalıyor. Çünkü burada da yanıltıcı olan şey şu aslında... ...ömür uzatmaları yüzünden bir miktar kapatılması geciktiği için... Hı hı. ...şimdi grafikte 2012 ile 2020 arasında yani hafif bir düşme var. Ama 2020'den sonra çok keskin bir düşüş yaşanıyor. Yani biz şu anda henüz bu yaşlanma olayının ortalarında olduğumuz için... Hı hı, ...ortalama hı hı. yaş 27 olduğu için... Henüz tam o keskin düşüşe başlamadı yaşamaya ama 2020'den sonra muhtemelen Akkuyu'nun açılması planlanan tarih evet. işte. Ondan sonra birdenbire keskin bir şekilde reaktör sayısı düşecek ve Türkiye herhalde az yani reaktörü olan az sayıda bir <gülüyor> haline gelecek. Bunu da nasıl sürdürecek hakikaten? Yani bütün teknoloji kendini yenilemeyi bıraktıktan sonra Hı -hı. E, nükleer mühendisler başka işler yapmaya başladıktan sonra bunu nasıl Zaten sürdürecek? Zaten dünyada kalmadı. Evet. Özellikle Avrupa'da büyük bir sıkıntı. Çok zor iş. Neyse bir e, müzik arası girelim. Devam edeceğiz. E, the Smiths'den dinliyoruz. Korol'un seçimi bu. <gülüyor> Hangi şarkı sen e, söyle? Panic. Panic on the streets of London Yeşil devam ediyor. Korol Diker'le birlikte Nüklearsız Ork sitesini konuşuyoruz. Nüklearsız Ork Yeşil Düşünce Derneği'nin bir projesi olarak proje koordinatörlüğünü Korol ile ikimizin yaptığı bir web sitesi. Ve şu anda Türkçe olarak nükleer enerji hakkındaki gerçekleri detaylarıyla bulabileceğiniz hem güncel gelişmeler hem de raporlar. ...şeklinde e, tek web sitesi olduğunu iddia ediyoruz. E, ediyoruz. Tabi, <gülüyor> sonuna kadar başka, arkasında. Başka, e, tabii ki çok sayıda web sitesi var. Bunu da hani nükleer karşı platformun, Greenpeace'in e, çeşitli yerlerin... Ama onlar eylem daha çok ama, kampanya ama, siteleri. Evet, onlarda tabii bilgi var ama e, sadece kampanya düzeyinde tabii bilgiler... ...ve basın açıklamaları ağırlıklı evet. var. Eylemler, e, eylem haberleri var. Ama bu tür ansiklopedik bir... Mantığa sahip, dünyada aslında çok sayıda web sitesi var. Var, NIRS var, WISE var. Evet. Ausgestrahl var evet. Almanya'da. Biz biraz bunlardan aslında kopya çektik açıkçası. Hı hı. ilham Kesinlikle. aldık diyeyim. Ama bu tür bir şey geliştiği zaman umuyoruz ki artık Google aramalarında... Nükleercilerin değil e, bu tür gerçeklerin e, konuşulduğu siteler önlerde çıksın. Bu arada e, bu rapora geri dönmeden küçük bir e, şeye değineceğim ben. Bu Fukushima ile ilgili e, web sitesinin açılışıyla ilgili bir panel yapmıştık Yeşilev'de e, geçen hafta evvelki hafta. Evet. Orada e, Angelika Clausen e, bizim yine projenin danışmanlarından e, Almanya'dan arkadaşımız doktor arkadaşımız o e, Fukushima'ya gitmişlerdi birkaç ay önce ve Fukushima'da gerçekten girebildikleri kadar e, hı hı. bir alana girdiler ve orada ki bazı gözlemlerini ve aldıkları bilgileri aktardı. Örneğin e, Fukushima boşaltılmayan aslında Fukushima kentinde e, pek çok yerde e, Gayet yüksek yani 0.1 mikrosivertin falan üzerinde hı hı. saatlik doz olarak evet. şeyin radyasyon olduğunu. Hatta çocukların oynadığı yerlerde yapılan ölçümlerde çocuk evet. parklarında falan yapılan ölçümlerde. Şey de bunu aslında Angelika'nın anlattıklarını geçen hafta bir haber doğruladı. işte Fukushima'da temizlik işiyle uğraşanlara şu şekilde talimatlar vermişler işte. Kontamine olan e, toprak ve yaprakları ya da bitki örtüsünü yol kenarlarına atın. E, poşetlere sığmazsa işte belli bir alan çizilmiş. Onun dışına atın. Hı hı. E, su kaynaklarına e, boşaltın falan gibi e, direktifler verilmiş. Onun dışında bir de şöyle bir durum var. Resmi olan e, radyasyon ölçüm cihazlarının önüne kalın tabakalarla işte metaller ya da başka cihazlar yani engeller koyarak e, ölçümleri de evet, düşürmeye çalışıyorlar. Bu arada ben özellikle bu Fukushima Diaries sitesini zaman zaman takip etmeye çalışıyorum. Bir de Energy News diye bir yine bir başka web sitesinden sürekli Fukushima'dan hı hı. içeriden haber geliyor. Tabi şöyle bir şey var yani dil engeli olduğu için aslında e, Japonya'daki gazetelerde neler çıkıyor bu konularda takip etmek mümkün değil. Bu evet. e, dair daha önce açık yeşilde yine bahsetmiştik bu web sitesinden. E, Iori Mochizuki diye genç bir hı hı. E, arkadaşın Japonya'da da yaşamıyor. E, bütün Japonya'daki gazeteleri, basını, haberleri takip ederek İngilizce ve Fransızca'ya çevirerek günlük olarak neler olup bittiğini yayınladığı bir web sitesi. Ve burada örneğin e, şey meselesi e, bu e, dekontaminasyon diyorlar ya, e, hı hı. yani kontamine olan, radyasyonla bulaşan yerleri hı hı. temizleme işi evet, yapıyorlar. Evet. ya yani Bunları alıyorlar, bir yere gömüyorlar hı hı. falan. Bu işleri yapanlar arasında teenage'ler yani hı hı. gayet genç insanların çalıştığı Ve bunların çoğunun e, doğru düzgün e, işte mask bile takmadan e, maske, kask vesaire gibi koruyucu önlemleri almadan ayaklarında yani normal ayakkabılarla... Doktor olarak sormak isterim sana çok bir işe yarar mı? Yani kask, aya, yani şöyle yarayabilir e, en azından ayağına e, normal bir ayakkabı yerine biraz daha işte bu şeylerde hep görürüz ya... E, radyasyon koruma daha, giysileri evet, vardır. Evet, evet. ya O tür bir giysi giyer, de, girersen biraz işe yarar tabii Hı -hı. ama bunların hiçbirini yapmadan dümdüz normal çöp temizler gibi e, bu işleri yap, yaptıkları ortaya çıkarılıyor insanların. Hı -hı. Yani bunların ben e, Türkiye'de olsa neler yaşanabileceğini hayal bile edemiyorum Hı -hı. ki Japonya hani bu konularda biraz daha disiplinli bir ülke sanılırdı ama hiç öyle olmadıkları her türlü Örtbas etme işlerini gayet iyi evet. yaptıkları anlaşılıyor. Evet. Bu arada sen demin temizlikçiler deyince aklıma geldi. Hı hı. Ee, bir proje daha var ondan bahsetmemiz e, iyi olur. İlk defa da aslında açık eşilde duyuruyor olacağız bunu. Ee, Çernobil Aa, e, haftasında evet, 2013'te düzenlikler evet. e, nüklearsız e, düzenli, ekibinin düzenlediği bir... ...nasıl diyelim bir tur olacak. Biraz bundan bahseder misin? Tabii artık bir... ...düzenli bir Çernobil Haftası... ...yapmak istiyoruz aslında. Bu da Yeşil Düşünce Derneği'nin... ...projelerinden birisi olacak umarım... ...uzun yıllar boyunca. Buradaki temel amaç da aslında... ...Çernobil'i... ...unutturmamak insanlara. Çünkü... 86 yılından bugüne kadar oldukça süre geçti ve artık hani şu anda tam bugünün kuşağı olan insanlar ya o dönemde doğmuştu ya bebeklerdi konuyla ilgili çok fazla bilgiye de sahip değiller konu tabii ki o kadar hızlı değişiyor ki her şey artık konu artık çok fazla güncel de değil onu senede bir kere hepimizin dersler çıkarması adına hatırlatmak istiyoruz bu senede Çernobil'de çalışmış te, tasfiye memurlarını, burada bunu açmam gerek sanırım, hı hı. E, tasfiye memuru dediğimiz e, Çernobil kazası sırasında çalışmış olan işte e, itfaiyeciler, askerler e, ya da temizlikçiler. Ha, yani orada asıl temizliği yapan e, bir manada hepimizi kurtaran, e, kahramanımız olan bütün Avrupa'yı ve bizleri çok daha büyük bir felaketten kurtaran insanlardan... Üçünü Türkiye'ye getir, getireceğiz. Ya önce bu senin. insanlar kaç kişiydi? Yani bu aslında tam bilinmiyor değil mi? Kaç kişinin bu işte çalıştığı. Tam olarak bilinmiyor ama yani en çok dolaşan rakam 800 bin kişi oldu. Hı -hı. İnanılmaz bir rakam evet, tabii. 800 evet. bin kişi doğrudan kaza sahasına girerek e, oranın. Çünkü bir de düşün e, o e, betonla hitle kapattılar ya Hı -hı. şimdi çufku şimayı da başladılar. Evet. Hı -hı. bir ünitelerden bir tanesi kapatılmak üzere şu anda evet, çalışıyor o işi yapanlar doğrudan doğruya radyasyon içerisinde çalışıyorlar ve bu seki... kesinlikle özellikle o alttan tünel kazarak çekirdek erimesini önleyenler evet. sanırım en felaket durumda olanlar onlar Bir de ilk yangın sürerken helikopterlerle yukarıdan kum Hı -hı. ve beton boşaltan. Helikopter hem helikopter pilotları hem de o işi yapan askerler çoğu asker olmak evet, üzere evet. temizlikçiler vardı. ve Bunların hepsi 800 bin kişiye ulaşıyor. <gülüyor> Bunlardan hayatta kalanlardan 3 kişi Türkiye'ye evet, gelecek. Evet. Zaten hemen hemen tamamı zannedersem Beyaz Rusyalı ve Ukraynalı biz 3 kişiyi buraya getireceğiz ve onların burada deneyimlerini paylaşmalarını isteyeceğiz onlardan. Ee, onun dışında tabii ki farklı aktiviteler de yapmayı planlıyoruz o hafta boyunca ve bir kez daha e, çağımızın yani e, 20. yüzyılın belki de en büyük felaketini hatırlatacağız. Evet, Çernobil tanıklıkları dinleyeceğiz yani ee, evet. eğer fırsat bulabilirsek belki e, buraya da konuk ederiz. E, kimler, nereye gidecekler? E, yani sadece İstanbul değil. İstanbul var planlar arasında. Tabii ki Mersin ve Sinop var. Onun dışında da Kırklareli ve Trabzon'u düşünüyoruz. Evet, Kırklareli tabii İğneada nükleer santrali evet, evet. de hani bir nasıl diyelim hükümetin en azından hayalinde olduğu için İğneada'da da bir gerçekten duyarlılık var zaten. O açıdan Kırklareli olabilir diye düşünüyoruz. Trabzon'da zaten Çernobil'i en çok hatırlayan evet. yer aslında. Evet onlarla doğrudan e, bağ kurabilecek e, insanlar, i̇nsanlar var, aslında evet. Karadenizler. Evet. E, bunu da e, ben şimdi ben de bu projenin içindeyim ama hakikaten Hı -hı. hatırlamıyorum. Öncesinde Tabii. miydi sonrasında <gülüyor> mıydı 26 Nisan'ın? E, 26 Nisan'ın öncesinde, öncesinde. 21-27'si haftası zannedersem. 21-27 Nisan arasında evet. bunu yapacağız. E, umarım yani açık yeşilde de e, onları konu tutma şansımız olur. Evet. Peki çok teşekkürler Korol. Korol teşekkür Dikerli Nüklersiz Orgu konuştuk. Ee, ne zaman yani aklınıza bir e, soru gelirse, her şeyin cevabını bulamayabilirsiniz ama pek çok şeyin cevabını nüklersiz.org'da bulabilirsiniz. Ee, bulamazlarsa da yazabilirler. Evet, e, lütfen e, oradaki iletişim şeyiyle e, Hı -hı. bize e, bulamadığınız ya da e, bulduğunuz bir hatayı, bir şeyi Hı -hı. ne isterseniz bize bildirebilirsiniz. Şimdilik eee hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Açık yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi.